İtibar haber. Selamu alayken ve rahmetüllahi Rabbil Alemin, salat ala Murselin, ala sahbihi dinleyenlerimiz. Bizleri bu kıymetli on gecelere kavuşturan Allahü Teala'ya sonsuz hamdü senalar ederiz. Bizlere günlerimizin, gecelerimizin değerlerini, hayatımızın değerini ve ahiret kazancımızı öğreten Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve bu hadis-i şerifleri, rivayetleri bizlere tebliğ eden âli ashabını salatu selamlarla yad ederiz. Bundan sonra sizlerle paylaşacağımız birkaç husus vardır ki içinde bulunduğumuz şu geceler Allah'ımızın Celle Celaluhu'l-Fecr ve leyalin aşr Fecr suresinin bid'atinde ikinci ayet kerimesinde yemin ettiği on geceler on gecelere yemin ederim Allahü Teala buyuruyor bu on geceler hakkında üç rivayet varsa da Zülhücce-i Şerife'nin ilk on gecesi Muharrem-i Şerif'in ilk on gecesi ve Ramazan-ı Şerif'in son on gecesi olmak üzere bu rivayetlerin en kuvvetlisi Zülhücce-i Şerife'nin Hacayi olan şu mübarek ayın ilk on gecesi olduğudur. En kuvvetli rivayet bu yöndedir. Çünkü birçok hadis-i şerif bu gecelerin faziletini beyan etmektedir. Öyle gecelerdir ki bu on geceler ve tabii ki günleri gecelerine tabidir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ki bu hadis-i şerifler Bukhari ve diğer sahih kaynaklarda küçük bir sitede şair eserlerde zikredilmektedir. مَا مِنْ اَيَّا مِنْ اَفْطَلَ فِيٍنَّ الْعَمَلْ مِنْ Zilhicce ayının on gecesi ve gününde yapılan amelden daha üstün amel hiçbir günde yapılamaz. Senenin günleri içerisinde amelin ibadetin Allah'a en sevgili olduğu diğer rivayetlerde lafızlar değişiyor. allah Teala'nın kendisine salih amel işlenmesini, ibadet edilmesini en çok sevdiği günler ve geceler bu mübarek ayın geceleri ve günleridir. Sahabe-i Kiram'dan birisi Velel cihat Fisebih Lillah Ya Resulallah Allah yolunda cihat da mı? Yani başka günlerde Allah yolunda cihad Yapan kimsenin bu ameli de mi? Bu günlerde yapılan Amellere yetişemez Diye sorunca Kale velel cihat Fisebih Allah yolundaki Cihad bile Bu on günlerin, on gecelerin ameline Yetişemez illa raculun harce nefsi ve mali. Flem yerd'u min şey. Ancak bir adam canını ve malını Allah yoluna çıkararak o yolda cihada gider, bineğini kendi parasıyla temin eder, kimseden yardım almadan, kimseye yük olmadan Allah yolunda cihad eder. Ve hiçbir şeyle geri dönmez Malını da canını da O uğurda feda eder Yani şehit olur Malı da Allah yolunda gider Canı da Allah yolunda giderse Ancak bu adamın ameli On gecelerde ve on günlerde ibadet yapanınkinden üstün olabilir Böyle bir şey görülmüş müdür? Buna benzer bir hadis-i şerif duyulmuş mudur? Hangi amel hakkında böyle bir müjde verilmiştir? Onun için mevsimimizin kıymetini bilelim. Bu bulunacak şey değil. Bu mübarek on geceler Tirmizi hadisinde ve şair kaynaklarda zikredildiği üzere Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem Ya'dilu suyamu kulli yevmin minha. Sıya mesenetin ve kıyamu kulli leyletin minha. Leyletel kadri bu on geceler öyle gecelerdir ki bu gecelerin her birinin kıyamı, ibadetle ihyası, ibadetle geçirilmesi, ekseriyetle tabi teheccüd kılınması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir ve istiğfar ve salivat şerife ile meşgul olunması, ilim meclislerinde bulunulması, tabi özellikle ilim meclislerinde bulunmak, hudur Meclisi ilmin fdal salat el bir ilim meclisinde bulunmak, bin rekat nafile namaz kılmaktan üstündür. Hadis-i şerifte yazdık bugün. Meseletun yeteallemuhel mümin, hayrullewmil iradeti sene, bir Müslümanın, Allah'ın dini hakkında, bir mesele öğrenmesi, bir sene sıralı ibadet yapmasından hayırlıdır. Değil, bin rekat namaz, bir sene hiç ara vermeden ibadet yapmak mı hayırlı? Bir dini mesele öğrenmek mi daha hayırlı? Bak şu anda ne kadar mesele öğreniyorsunuz. Bu arada tabi kurban ibadeti yaklaşıyor. Kurban kesmesi vacip olanlar, erkekler kadınlar kurbanla ilgili fıkıh meselelerinden bazı kitaplardan okusalar bizim de bu hususta kurban risalesi yazdık. Burada bayağı bir fıkıh meseleleri var. E şimdi bir insan yatmadan ee, bir fıkır meselesi okuyarak yatsa sabah kadar ibadet edenden eftaldir. Tabi sabah namazına kalkıp kılmak şartıyla. Evet, i̇lmi halden bir şey öğrenmesi, fıkıhtan bir şey öğrenmesi, tefsirden, hadisten bir şey öğrenmesi bir sene ibadetinden hayırlıdır diyor. Bu itibarla önümüzdeki mübarek cuma gecesi inşallah tabi cuma geceleri Ahmet Yesevi derneğimizde toplanıyoruz. Hanımlar Gelemiyor, yer olmuyor ve mübarek gece inşallah ihya edilecek ve saat beşte tesbih namazı eda edilecek inşallah mübarek on gecelerin tek cuma gecesidir. Ee, öyle rastladı. Tek cuma gecesi var on gecelerde. Her zaman öyle olmayabilir tabi cuma ile girerse iki cuma e, olabiliyor. Bu sene öyledir. Cuma gecesi tabi zaten öyle büyük gecedir ki bütün Müslümanlar af olduğu bir gecedir. E bir de bu mübarek on gecelerin cuma gecesi ise her bir gecesinin kıyamı Kadir gecesine denktir. Bak hadis-i şerif tirmizi hadisi Kadir gecesine denktir. Kadir gecesi Leyletül tül kadir hayru min bin aydan hayırlı bin ay 83 üç sene dört ay sıralı ibadet yapan içerisinde Kadir gecesi bulunmayan 83 üç sene dört ay yani eski ümmetlerde Kadir gecesi olmadığından Onlardan birinin 83 sene 4 ay yaptığı ibadeti bu yana koyuyoruz. Bizim ümmetten birinin de bir Kadir gecesinde yaptığı ibadeti bir yana koyuyoruz. Denk midir? Değildir. Hayrun. Bizim ümmetten bir gece Kadir gecesinin niyyası diğer ümmetlerin 83 sene 4 ay sıralı ibadetinden hayırlıdır. Peki bu on gece her bir gecesi nedir? Kadir gecesine denktir. Denk ne demek? Her bir gecesi 83 sene 4 aydan değerlidir. Her bir gecesi e bu 10 tane gece oluyor, 10. gece bayram gecesi oluyor. Bu her bir geceyi hesaba kattığın zaman bu hesap nereye gidiyor? Yani 83'ü 10 çarpıyorsun. Bu ne eder yani? 1000 seneye yakın efendim 1000 seneye yakın ya Nuh Aleyhisselam'ın ömrüne yakın bir ibadete Denk de olmuyor daha da üstün oluyor. Şu Kadir Gecesi daha üstün. Bunların her biri de Kadir Gecesi'ne denktir. Allah Teala ne bolluk verdi bu ümmete. Bir de şöyle bir mesele var. Kadir Gecesi'nin hangi gece olsa o gece olduğu kesin değildir. Onun için bir insan bu gece Kadir Gecesidir diye yemin etme hakkına İslam'da sahip değildir. Çünkü hakkında çok rivayetler vardır. Aranması için, çok geceler edilmesi için gizli bırakılmıştır. Ama bu on geceler sabittir. İşte mesela bu gece diyelim ikinci gecesidir. Salı günü bir olduğuna göre yani ikisidir. Bu gece ikinci gecesidir. Bir de bu özellik var ki bu kesin olması, sabit olması, belirli olması da çok daha önemlidir. Çünkü hiçbir yere kadar şüphe yoktur ki bu on geceler Zülit girmiştir. Bu mübarek ayın on gecelerindeyiz. Hele bir de Kerbiyye gecesi, Arafe gecesi ve neher gecesi inşallah önümüzdeki salı akşamı radyomuzdaki dersimizde işleriz. E, çünkü Arafe gecesi oluyor. Salı gecesi buradaki konuşmamız. Bayram gecesinde çok faziletleri vardır. Zaten senede iki bayram gecesini Manehayeletil Eideynle Mehmut Kalbûmu Temûtul Kulûb iki bayram gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmez. İhya edenin kalbi ölmez. Ne demek iman nuru? Sönmez. Ölürken çok telaş olur. Allah maalesef iman kelimesi insan dilinden e, sadir olmama tehlikesi olur. Okuyamama tehlikesi olur. Aklının, kalbinin efendim, dağılma, bunalıma girme tehlikesi olur. Ama iki bayram gecesini ibadetle geçirene son nefeste iman kelimesini okumak ve aklı kalbi iman ile hazır olmak Üzere hüsnü hatimeyle vefat sözü veriliyor. Bu nerede görülmüş? İbn-i hadisidir bu. Daha da çok kaynakları var. İki bayram gecesinin işte ikincisi de önümüzdedir. Ramazan şerif bayram gecesini geçirdik. Şimdi kurban bayramı şerif gecesine kavuşmak üzereyiz. İşte mübarek on gecelerin sonu onuncu gecesi kurban bayramı gecesidir. Kurban bayramı günü zaten Allah Allah Eftelüleyyem Allah yevmün neher Allah indi de günlerin en kıymetlisi kurban bayramı günüdür. 10. gün 10. gün oruç yok bayram günüdür ama onun da zikirleri, ibadetleri tekbirleri zaten başlanıyor teşrik tekbirlerine ta arefe sabahından ne günlerdi o günler? Kur'an-ı anda zikredilen günler Allah'ın zikri emredilen günler Hacıların efendim, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, menasik haccı icra ettikleri o kıymetli günler. allah Teala'nın İslam'ın şartı kıldığı dört ibadet biliyorsunuz namaz, oruç, hac, zekat diyoruz. Kelime-i şehadet zaten imanın ikrarıdır. Tabii ki dille söylenmesi açısından bir e, zikir olmak açısından amele dahil olur ama bedenimizle yaptığımız namaz, oruç, haç, zekat dört olarak sayıyoruz. Bunların bir tanesi ki hacdır Onun da günleri vardır. Ancak bu Zülhütçü ayında olabilir. Araf, Arafat'taki vakfe ki haçın üç farzından biridir. O ancak Arafe günü bayramdan bir gün evvel ki Arafe günü olabilir. Yani Zülhütçü ayının dokuzuncu günü. Olmak zorundadır. Başka bir gün olamaz. Oraya çıksan, günlerce dursan hacı olamazsın. İlla Arafa günü orada olacaksın. Onun için Mevla bu günleri seçmiştir. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan başlıyor. Ondan da evveli var. Adem Aleyhisselam'dan da başlıyor. Ona hep öğretildi bu günler. Ya. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme hadisesi var. O rüyanın görüldüğü geceler terviye gecesi, Arafe gecesi, kurban bayramı gecesi, e, kurban bayramı günü, İsmail Aleyhisselam'ın kurban etme hadisesi, cennetten koç gelme hadisesi, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla, ondan sonra tabi çok, Musa Aleyhisselam'ın Mevla ile konuşmak için, Zülkadi tamamını iftarsız, savursuz, savun ve visal ile oruçlu geçirmesi, sonra misvak kullanarak, e, ağzındaki açlık na kokusunu, nahoş kokuyu gidermesi neticesinde, ya Musa bilmiyor musun oruçlunun az kokusu bana misk kokusundan hoş gelir. Niye o kokuyu giderdin? 10 günde oruç ilavet diye. 40'a tamamladı. O 10 geceler yine bu geceler. Yani bu mevsimdir bu. Büyük peygamberlerin çok önemli hadiseler yaşadıkları kıymetli gecelerdir bu geceler. Günlerdir bu günler. Ve her günün orucu bir senenin orucuna denktir. Her günün orucu, yani bu 10 günlerde tabi 10. gün kurban bayramı olduğu için oruç tutulanıyor. Oruç olarak 9 diyoruz. Gece kıyam ve ihyası olarak 10 gece diyoruz. Tabi kıyam ve ihya tabirleri çok geçiyor. Hoca efendiler bunları çok telaffuz ediyor. Siz de tabi anlayamayabilirsiniz, merak edebilirsiniz. Tabi Türkçeleşmiş gibidir ama. Yeni dinleyenler oluyor, hiç haberi olmayanlar oluyor. Kıyam ayakta durmak demektir. İhya da canlı tutmak demektir. Şimdi ayakta durmak nedendir? İnsan teheccüd namazında uzun uzun teheccüd kılındığı için, sünnet seniyede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saatlerce kıyamda, rükuda, secdede kaldığı için, bu e, namazın kıyamı biliyorsunuz. Kıyam, kıraat diye farzlarını sayıyoruz. Ayakta durmak, ayakta durmak, dikilip durmak demek değildir. İşte namaza niyetlenmek, iftihar tekbiri aldıktan sonra, işte, Sübhaneke Fatiha'dan sonra uzun sureler okuyorsun diyelim. bir Sen Yasin Şerif'le kılıyor, Tebhariki'yle kılıyor. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bekara suresiyle kılıyordu. Bakara Ali İmran Nisa, e, efendim, 300-400 okuduğu var. Bir rekatta, ayakta, yani Kur'an'dan 100 sayfa miktarında, Efendim. Ona bakarsan sen ne o? Hazreti Osman Efendimiz bir rekatta bütün Kur'an'ı diyordu yani. İmam-ı Azam Efendimiz Kabe'nin içine girdiğinde iki rekatta Kur'an'ı katmetti. Evet bu kıyamda yani ayakta çünkü ayakta başka yerde Kur'an okunamıyor. Bu itibarla kıyam ibadetle geçirmek demektir. Mümkün mertebe fazla canamaz kılma anlaşılıyor bundan. Ama tabi ki İhya çok usulle olur. Bu hususta da Şaban-ı Şerif diye bir risale yazmıştım. O sizlerin çoğunda vardır. O Şaban-ı Şerif'te bakarsanız orada bir gece nasıl ihya edilir en kısa yollardan, en kolay seçeneklerle. Çünkü bizler saatlerce namaz kılma muktedir insanlar değiliz. Efendim, imkanlarımız yoktur, gücümüz yoktur. Himmetlerimiz de artık eskisi gibi hali değildir, düşüktür. Bundan dolayı ee, işte hangi sureler okunarak hangi zikirler yapılarak hangi ibadetler gecenin nihyasına sayılıyor diye bir bahis orada açmıştık. tabi her zaman aynı şeyleri ee, konuşamayız yazamayız bu itibarla sizler de biraz risaleleri kitapları takip edeceksiniz ilmi eserleri takip edeceksiniz bak amel etmesen bile öğrendiğin bir mesele bir sene ibadetten hayırlı oluyor öğrendiğin bir mesele ya amel edersen ne olur işte böyle geceler böyle günler hele tabi haram aydayız Biliyorsunuz 4 haram ayın üçü peş peşedir. Zülkade, Zülhücce, Muharrem. Şimdi bu 3 tane peş peşe olan ayın hem de senenin son ayındayız. Hicri senemiz 12. ay Zülhücce Bu itibarla senemizin son amelleri defterimiz kapanacak. Yıllık defterimiz dosyamız tamamlanacak. Bu arada bizler inşallah salih amellerle, namazlarla, oruçlarla, zikirlerle bir senenin dosyasını kapatacağız inşallah. Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşımız geliyor. Bu hususta da inşallah uyanık olacağız. Yeni yıla Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşımız 1429 yılına efendim, Allah Teala hayat verirse Müsaade buyurursa lütfederse Dualarla zikirlerle gireceğiz Bunları hep önümüzdeki derslerimizi takip edenlerle paylaşacağız Paylaşacağız İnşallah e, sene sonu duasını okuyacağız Sene başı duasını okuyacağız Bu dualarla e, geçen yılımız tertemiz olacak Şeytan kafasını taşlara vuracak İnşallah yeni yılımız dua ile başlayacak. Bunları e, bizim canlı yayın günümüze rastlamasa da biz okuyup sizlere tekrar etmeniz üzere bizimle birlikte efendim e, okumanız üzere öğreteceğiz. İnşallah önümüzdeki dersleri kaçırmayanlar, takip edenler günlerini, mevsimlerini, gecelerini şaşırmayacaklar inşallah. Ahiret kârlarını, ticaretlerini kaçırmayacaklar inşallah. Mesele takip, merak, heves, Hangi gündeyim hangi gecedeyim ya böyle gece bulunur mu? Her gecesi Kadir gecesine denk Bir günün orucu bir sene oruca denk Bu ne demektir? Bir insan bir sene sıralı nasıl oruç tutacak ya? Bir gün tutsa bir sene oruca denk sayıyor allah Teala Bu Allah-u Teala lütfediyor Bizim ümmete ömrümüzü kısa ettiği için Çok sevaplı ameller tayin etti Tespit etti ki az yaşayıp çok kazanalım <gülüyor> Dünyaya gelişte sona kaldık ama Cennete girişte öne geçelim Resulullah'ın buyurduğu üzere sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle tabi haram ay. Men min şeyen hara vel cüm'atte ve sebte. Keteballâhu lem ibadet et sâm Bu haram ay orucudur. Çok önemlidir taberani rivat ediyor birçok kaynakları vardır. Ondan ben oruç risalemde bunun tehdicini yaptım. Ömen Resul Efendi bile haram ay orucu diye oruçlu nafile oruçlar bahsinde yer vermiştir bu oruca. Haramay yorucu. Perşembe, Cuma, Cumartesileri tutuluyor. Üç gün peş peşe. Şimdi mesela hele de bu on günlerde olursa. Şimdi bu üç ayın bir derece baydı haramaydır. haram aydır. Senede dört tane haram ay var. Üçü peş peşe olan içerisindeyiz, ortancasındayız. E şimdi bu böyleyken, Perşembe, Cuma, Cumartesi orucu 900 senelik ibadete denktir. 900 sene. Birisi sırf ibadet yapsa, başka bir şey yapmasa, Perşembe Cuma, Cumartesi aydı, nafile oruç tutanın, orucu onun 900 senelik ibadetine denktir. E şimdi bir de 10 günlerin her bir günü bir senelik oruca denktir. Yani kazançlar var, kârlar var. Dünya hesabını çok ince yapıyoruz. Ahiret hesabından gaflet ediyoruz. Vah bize vah! Yazık bize yazık. Yazık bize. Onun için enayilik etmeyelim. Bugünler ele girmez. Bak önce insanlar bugünleri yetişemediler. Vefat ettiler, bu tanıdıklarımız, bilhassa Sabahattin Zaim hocamız Allah rahmet eylesin. Biz yeni bosta sohbetler ederken o da e, o vakıfta mütevelliyetindeydi, e, gelirdi, görürdük, görüşürdük, hatta bizi de oradan dinlediğini söylemişti. Mübarek insan, muhterem insan, nur gibi gitti. Efendim, işte mübarekte günlerdeki birinci gecesinde mezara girdiği gece Zülit Cahin'in on gecelerin birinci gecesi, ilk gecesi oldu mübarek. Evet, tabii ki her gün her gece birileri ölür. Mesele nasıl öldüğüdür, hangi amelle Allah'ın huzuruna gittiğidir, e kabirde ne cevap verdiğidir. Ama bak e bu on gecelerde ibadet yapmak ve bu on günlerde oruç tutmak diyelim ona şu bu sene itibariyle nasip olamıyor. Bundan sonra da olamayacaktır. Ya, onun için diyor kabirde yatan ölüler çok hasret çekerler neye? Diriler gelirler selam verirler. Esselamu aleyküm. Darakavmim müminin. Ey inanan toplumun yurdu. Ey müminin müminat. Selam olsun size mezarlıklara verilen selam da. Özel birine selam olsun. Esselamu aleyküm abiyi, babana selam. Esselamu aleyküm ya Esselamu aleyküm ya ahi, kardeşim dersin. O ismini de verebilirsin o ayrı. Genel mezarlıklara selam. Esselamu aleyküm. İşte bu çok önemlidir. Kabirde yatanlar bedenleri ruhlandan ayrıldığı için ölüdürler yoksa ruhları ölü değildir ölmüş değildir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ayşe anamız sorduğunda nasıl selam vereceğim mezarlığa ne öğretti ona Kuli. sen söyle ki esselamu aleykum ehled diyar minel müminin vel müminat inanan erkeklerle inanan kadınların yurdu, yurdunun sakinleri selam olsun size İşte bu ne demektir onlar selamı duyuyorlar selama cevap da veriyorlar. Bir Müslüman dünyada tanıdığı birinin kabrine gitse selam verse mutlaka onu tanır ve selamını alır. İbni Kesir tefsirinde var vesaire birçok kaynağı var. Arifan dergisini takip edin. Arifan dergisinin baş yazısında bu fakir kardeşiniz bu kadar e, hastalığım, zorluğum, e, vakitsizliğim arasında yine gayret edip size ilmi yazılar hazırlamaya çalışıyoruz. Bu son yazılarımızda birkaç aydır e bundan sonraki yazılarımızda da Tevessülün delillerini çalışıyoruz yazıyoruz Yani Allah dostlarının hürmetine yüzü hürmetine Dua etmenin Allah'tan istekte bulunmanın Meşruiyetine mahbubiyetine Makbuliyetine delalet eden delilleri Serdeniyoruz Bu arada mesela bu zatların Ölü veya diri olmaları fark eder mi meselesine girdik Bu yazılarımızda Arifan dergisi mutlaka Diğer istismarcı bazı dergiler var, efendi hazretlerinin resimlerini basıyorlar, efendi hazretleri özel sayısı yok, bayram hoca özel sayısı bunlar. istismar için yapılan şeylerdir. Çünkü efendi hazretlerimiz resimlerini böyle dergilere basanlara razı değildir, hakkımı helal etmiyorum diyor. E kıymetli bayram hocamızın oğlu öyle, varisi olarak, velisi olarak biz hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Böyle efendim istismar olsun diye bir hizmet yok, bir dert yok, bir şuur yok, böyle bir şeyler yapanlar var. İlim yok, irfan yok, hikmet yok Burada ilmi çalışmalar yapılacak Ehl-i sünnetin müdafası yapılacak Efendim insanların isimleri, resimleri, cisimleri Şahsiyetleri istismar edilmeyecek Satış malzemesi yapılmayacak Bunlar ayıp şeylerdir Ama Arifan dergisi bunları yapmaz İnşallah takip edin de bakın Selam veriyorsun Selamına cevap veriyor mu Kabirde hali nedir, kabirdeki gücü nedir Ruhun gücü aynı devam etmektedir. Bak onlar ne üzülüyorlar? Selam alamadıklarına değil. Selamı alıyor. Ama şuna üzülüyor. Selamı alıyor ama sevap alamıyor. Mesela dünyada selam veriyorsun. Selamu aleykum ve aleyküm selam. Ne oluyor? Selam veren sünnet işlemiş oluyor. Selam alan farz işlemiş oluyor. Hani hangi sünnet farzdan daha sevap diye bir soru sorarlar. Biyetten insan cevap veremez hapişip kalır. Halbuki hangi sünnet farzdan daha sevap? Selam verme sünneti. Çünkü selamı ilk veren fazla sevap alır. Başlayan fazla sevap alır. He, bu durumda almak nedir? Almak fazdır. Vermek sünnettir, almak vardır. Ama sevap, selam alan, verenden fazla sevap alamaz. Çünkü ilk veren, e, iyiliği başlatmış olup, efendim arada irtibat kuran, e, efendim hayra başlamış olduğu için fazla sevap alır. Şimdi mezara da selam verdiği zaman kabirde yatanlara selam alır. Alır ama orada teklif alemi bittiğinden artık sevap alamaz. Onun için kabirdekiler diyor, ah diyorlar. Çok üzülüyoruz. Neden? Gelen giden oluyor. Ziyaret eden, selam veren selamlar daha alıyoruz ama selamdan bir sevap alamıyoruz. La ilahe illallah dese sevap alamaz der. Bak yazdık Arifan dergisinin bu yazısını okuyun. Allah dostların hallerini. Sabit el-Bunani radıyallahu anh dedi ya Rabbi mezarda namaz kılma imkanı bir kulma verdiysen bana da nasip et. E Musa aleyhisselam'a verdi. Miraç gecesinde hadis-i buyuruyor? Musa aleyhisselam'a mezarında uğradım kabrinde namaz kılıyordu diyor. Kabrinde. Yoksa ruh efendim göklerde altıncı kat da kılar kabrinde kılıyor diyor kabrinde. Ne demek kabrinde kılıyor? İşte mezarında diri oldu. Elenbi kuburi musallun. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Peygamberler diridirler hadislerde. Bütün bu hadislerin kaynağını dergide yazdık. Bütün ilmi ispatıyla. Onuncu Sabit el-Bünani ne diyor adıyallah? Ya Rabbi mezarında namaz kılma imkanı birine verdinse bana da nasip et. Adam vefat etti. Sabit el-Bünani Tabiinullarından Enes İbni Malik Hazretlerini görmüştü. Elini alırdı yüzüne sürerdi. Sen bu elle rasulullah'a değdin derdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kabrine koyan, lehtine indiren insan şaşırdı kaldı, hatta bayıldı düştü. Bir de baktı kabre konar konmaz kalktı namaza durdu. E şimdi bu haller çok hukuk bulur. Ama mesele nedir? Mesele şudur. Bu se namazdan sevab alır mı? Almaz. Çünkü dar teklif, mükellefiyet yurdu, dünya bitmiştir. Dar berzak yani geçit alemi olan kabir aleminde insan zikreder, ibadet eder. E, tabii dünyada yaptığı amellere devam edebilir. Allah bazı kullarına özel izinler de verir. Ama bundan sevap alamaz ayrı dava. O artık cennetin, ahiretin, efendim lezzeti e, itibariyle kalır. Şimdi, işte ne diyoruz? Kabirde yatanlar, bu gecelere kavuşamayanlar, bugünlere kavuşamayanlar, ah diyorlar. Ha tabi Allah dostlarından bu gecelerde kabirinde de olsa ibadetle zikirle meşgul olan, Kur'an okuyanlar var. Tirmizi hadisinde ne diyor? Sahabeden birisi diyor, Düz bir arazide çadırı kurdum diyor yatıyorum. Bir de baktım aşağıdan tebareke okuyan bir ses geliyor. Meğer diyor bir mezarın üstüne sermişim. O zaman da dümdüz taş yokmuş şey yok ben ne bileyim. Şaşırdım kaldım korktum diyor. Tebarekenin başından sonuna kadar okudu diyor. Doğru diyor koştum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel başvuru mercileri var. Başlarına ne gelse gidiyorlar. Ya Resulullah başıma böyle bir iş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiyel münciye. Hiyel münciye tutemniğü sahiba. Min ad-ı Tebareke, kurtarıcı suredir, sahibini kabir azabından korur. Demek o kişi diyor, dünyadayken Tebareke'yi okuyordu mülk suresini, 30 ayettir mübarek sureyi celile cemile insanı tehlikelerden de koruyor, kabir azabından özellikle koruyor, her gece okuyan ölürse şehit olma şerefine nail oluyor, bu mübarek sureyi okuyormuş, adam da haberi yok, yattım diyor, bir de altımda mezar çıktı diyor, ama okuyor diyor, Alaya okuyor diyor, Ben şaşırdım kaldım. Tebareke bitti diyor. İşte demek ki Allah dostlarının zikirlerine devam ediyor. Kıraatleri, tilavetleri devam ediyor ama tabii ki dünyada yaparken alınacak cevap orada verilmiyor. Bu itibarla onlar cevap alamadıklarına hasret çekiyorlar. Şimdi biz de hasret çekenlerden olmamak için henüz fırsat eldeyken, can tendeyken, ruh bedendeyken İstifade edelim. Daha bulamayız böyle bir dünya. Bu dünya yemek, içmek, zevklenmek bakımından on kuruş etmez. Hepsinin sonu var, biter gider. Ama cenneti kazanmak bakımından cennetten kıymetlidir. Çünkü ahirette ne yapsam bir sebep alamazsın. Burada kazanılıyor. İşte bu geceler her biri Kadir Gediz. İşte bu günler hele Perşembe Cuma Cuması orucu. Ya. İşte tesbih namazı inşallah. Cuma gecesi beşte durulacak. Nasıl bir Nasıl bir namaz? Geçmişin geleceğin eskisi yenisi hatalısı kasıtlısı küçük büyük ne günah varsa sıfır oluyor sıfır Hiç bir günah kalmıyor Hadis-i Şerif tirmizi vesaire kaynaklarda geçiyor Ölene kadar yapacaklarına bile tekeful ediyor ya Tesbih namazı böyle bir namaz Mübarek cuma gecesi mesela Kılınacak inşallah Tabi tek başına kılmak zor oluyor insanların çoğu da bilmiyor sayıyı şaşırıyor vesveseleniyor bu sefer daha beter Efendim namazı karıştırıyor İnşallah niyet ediyoruz mübarek geceleri ihya etme. önümüzdeki salıda inşallah konuşacağız daha ziyade efendim arafa gecesini ihya edeceğiz. on sonra bayram gecesinin faziletinden konuşacağız inşallah işimiz çok amelimiz çok yapmamız gereken vazife çok bu arada zikri çoğaltın tesbihi çoğaltın tehliği çoğaltın hadis-i şerifte buyuruluyor on gecesinde on gününde Düşünüyorum ki inen teşbih ve tehlil ve tahmid. Subhanallah, la ilhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Kelime-i zikrini çoğaltın. Ya bu Mevla-i zikri ameli sevdiği en çok sevdiği günler geceler bu geceler ve günler. Bir daha seneye ya nasip kim öle, kim kala. Hazır bulduk. Şimdi ne işimiz var bizim filmlerle, tiyatrolarla, romanlarla? Biz şimdi işimize bakalım. Nedir işimiz? Ahireti kazanmak. Milleti uyarmak, millete duyurmak ve milleti kazandırmaya teşvik etmek. Özellikle Zülüçay'ın 10 gününü zikirlerinden bahsedeceğiz. o el-Leyfi radıyallahu anh'tan rivayete göre. Allahü Teala İsa aleyhisselam'a beş dua hediye etti. Cibril Emin bunları 10 günlerde getirdi. Bu mübarekse geceler günlere baksana İsa aleyhisselam'a bile ne hediyeler geldi. Mevla bu dair bu beş dua ile duarda bulun. Zira Allahu Teala nezdinde. Hazreti Cibril ona talim etti. Allah katında bu 10 günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur. Bu zikirlerin birincisi la ilahe illallahü vahdehu la şerike le. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yümîtü ve huve alâ kulli şey'in Burada zikredilen lafız üzere okumak lazım. Ben şöyle biliyorum, ben böyle biliyorum, benim bildiğimde şu yoktu, bu vardı dememek lazım. Çünkü bunların hepsi tevkifidir. Yani semaat dinlemeye bağlıdır. Öyle Herkesin kendi kafasından bildiği gibi okunmaz Evet manasını da güzel düşünmek lazımdır Allah-u başka hiçbir ilah yoktur O tektir onun hiçbir ortağı yoktur Mülk ona aittir han ona mahsustur O diriltir o öldürür Tüm hayırlar onun kudret elindedir O her şey hakkıyla gücü yetendir Allah'a tazim Tevhid burada çok büyük zikir var Evet Şimdi bu ne kadar okunuyor yüz kere Ne olacak ya ne saatlerce vakti, efendim, zamanı boşa geçiriyoruz? Ne olacak bunu 10 dakika, 15 dakika da okusan? Ne var? Ne mi var? Bak, havariler dediler İsa Aleyhisselam'a, bu duaları okuyanın cevabı nedir? Ey İsa, İsa Aleyhisselam buyurdu. Bu, onun ümmetine mahsus değil. Hepimize Şamil, Ebu'l-Leysemerkendi Hazretleri, Tembih-ül Gafilinde, Abdülkadir-i Geylan Hazretleri, El-Gunye, Li talibi Tarikatil Hakkı Azze ve Celle isimli Şaheserinde, bu zikirleri aldılar bize talim ettiler Bize öğrettiler biz ondan öğrendik biz İsa aleyhisselam havarilerinin zikrinde Ne haberimiz olacak Onun için Bunlar bize de aynı müjde Bak bu dediğimiz zikri yüz kere okuyan kimsenin Ameli o kadar üstün olur ki O gün yeryüzünde hiçbir kimseye Ona yazılan sevap yazılmaz Kıyamet günü en fazla hasenatın Sahibi olur orada ne geçer Dünyada para geçer Ahirette hasene geçer Dünyada parası olan her kapıyı açar Parası olmayan hiçbir işi görülmez Ahirette dedi, hasenesi fazla gelen Sevap tarafı ağır gelen Cennetin kapısını açar Günah tarafı ağır basan Allah muhafazasın cehennemi boylar Sevabı günah denk gelen de ağır hafta Baya bir uzunca Zaman kalır bocalar Beklemek de sıkıntı Ya bu bir haseneyle Beraber cennetlik cehennemlik Olman değişiyor bir haseneyle veya bir seyyil Kolay iş midir İkinci zikir Ben şahitlik ederim ki allah Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. O tek bir ilahtır. Her şey ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Ne bir eş edinmiştir ne de çocuk edinmiştir. Eşi de çocuğu da yoktur yani. İşte bu zikir. Bu nasıl bir zikir bu? Yüz kere bunu okuyan allah Teala bir milyon hasene yazar. Ahirette bir hasene için yalvarırsın yakarırsın. Anandan babandan eşinden dostlar bir sevap alayım da mizanın daha ağır gelsin diye öyle aranırsın ama bulamazsın. Aa şimdi bir milyon hasene yazılıyor ya. Sen bir milyon hasene ne demek? Bir milyonda günahları silinir. Cennette de on bin derecesi yükseltilir. Ma beynetler o ceten, ki ma beynetse ma beynetler. Cennette iki derece arası yerle gök arası kadardır. On bin derece ya. Ahirette dereceler çoktur. Dünyada dereceye girmek için çalışanlar çoktur. Ama dünyanın ne kendisi bakidir ne derecesi kalıcıdır. Ahiretin dereceleri çok önemlidir. Ya Dünyada imtihanı kazanan seviniyor, kazanamayan kaybediyor, dereceye giren seviniyor, giremeyen kaybediyor. Ya cehenneme mi girdin? mi kaybettin ne bu kadar üzülüyorsun dert etme, ne lüzum var bazı çocuklar kaçırdık dereceyi yok kazanamadık sınıfı geçir, geçemedik diye intihar etme kalkıyorlar bu ne Ay, ayıp bir şey ya İntihar edirim mi ya İntihar edecek ne var ya çalışırsın bir daha kazansın mesela nedir ondan sonra yani ucu bucağı ne bunun ya yani? bunun getirisine götürüşü ne ya kazansan ne oluyor ya millet okuyor okuyor okuyor aç geziyor ya Öbür cahiller efendim imza atmasını Bilemeyenler Allah'ın takdiri para koyacak yer bulamıyor öbürleri Kaleminden kan damlıyor edebiyatı Sonsuz efendim mükemmel Adam Maaş bulamıyor İş bulamıyor geziyor Onun için bu kader meselesidir Yani bunu bu kadar sorun etme Şunu şu dereceye giremedim şunu alamadım Bunu kazanamadım Cık. Mevla bunu Vele lahiracu ekber uca racaat Dereceleri en büyük olan yer ahirettir. Üstünlüğü en çok olan yer ahirettir. Ahiret sonsuz hayattır. Orada dereceye giren ta hakiki dereceye girdi. Çünkü o derecesi hiç ondan alınmayacak. O verilen hiç ondan sökülmeyecek. Ya? Şimdi on bin derece yükseltecek bir zikir. İşte bu da yüz kere okunuyor. Üçüncü zikir. Eşhedü en la ilahe illallah ve hdeulâ şerîk mülkü ve la ve ala Ben şahitlik ederim ki Allah Teala adam başka. Hiçbir ilah yoktur. İbadet layık olan yoktur. O tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Bütün mülkler, dünyanın mülkü, mücahiretin mülkü, yerler, gökler içindekiler, her şey onun. Hamd ona mahsustur. Çünkü bütün iyilikleri o yapıyor. Hamd kime yapılır? İyilik yapana yapılır. Bize hamd edilmez. Teşekkür edilir, o da sebep olduk diye. Yaradan ancak Allah'tır. Onun yarattığı iyiliği sen aracı olursun, bir kula ulaştırırsın. Sebep olman açısından da tabii bir teşekkür hak edersin. Ama bütün iyilikler Allah'tan olduğundan bütün haklılar ona mahsustur. O diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek olan tek diridir. Tüm hayırlar, iyilikler onun kudret elindedir. Allah Teala'nın benim gibi eli yok, haşa. Ama yani onun tasarrufundadır, yetkisi dahilindedir ve o her şey hakkıyla gücü yetendir, hiç aciz kalmaz işte bu zikir üçüncü zikir yüz kere okunuyor, on günlerin zikirleri yarından başlayın e ben işte bugün yapamadım bilmiyordum oca ben yeni öğrendim o zaman bu gece de yap, bugünün kazası olur geçirme kaçırma öbür güne sağ ne malum bunu yücel okuyana gökten yetmiş bin melek iniyor Elleri açık bir halde. Bu yapanlara salat ederler, rahmet yağdırırlar, feyiz bereket yağdırırlar. Ya 70 bin melek sana salat ederse, dua ederse, istiğfar ederse, günahların affı için Allah'tan efendim e, talep ederse, rahmet feyiz yağdırırsa sen ne olursun ya? Böyle bir bolluk. Allah'ın ne kadar bol meleği var ya. Kulları zikretseler o melekler hep seferber oluyorlar o kullara salat etmek için. Dördüncü zikir, hasbi Allah ve kafa, semia Allah ulimanda, Allah mentea, Allah yeter artar, Allah dua işitir... Allah'tan öte varılacak hiçbir şey yoktur. Son durak, rızasını kazanmak istediğimiz zat ancak Allah'ta. Allah'tan öte kimin rızasını kazanmak lazım? Evet, Gazabından azabından sığınılacak... tek zat Allah Teala. Allah'tan başka kimin gazabından azabından sığınacağız allah Teala'dan öte varılacak yer yoktur. Ancak ona döneceğiz, huzurunda hesaba çekileceğiz, yüzümüzü ak etsin diye duha edeceğiz. İşte bu dördüncü öyle bir zikirdir ki bunu yüz kere okuyan, her bir zikri ağzından çıkar çıkmaz ama gözün kapalı olsun. Huzur üzere ol, sayı muhafaza için elinde tespih olsun, sayı aleti olsun. Ondan sonra zikrederken sağa sola bakma. Çünkü göz nereye giderse kalp onu oraya gider. Gözüne malik olamayan kalbine hiç sahip olamaz. Bu sefer sıkıntı olur. Huzur üzere olamazsın. Ağzından çıkanı kulağın duymaz. Mevla ile münacaatın hoş olmaz. Ağzını Allah'a konuşuyor, kalbin başka bir şeyler düşünüyor. Bu çok ayıp olur. Onun için huzuru temin etmeye bakalım. Mümkünse rabıta üzere. Efendim, murakabe üzere bunlar tasavvufun kaideleridir. Bunlar Allahu u Teala ile huzur temin etmenin yollarıdır. Bu yollardan geçeceğiz. Yolsuz kalmayalım. Yüz kere okursa bu zikri, melek alıyor ağzından çıkar çıkmaz hemen allah Teala'nın huzuruna koyuyor. Mevla mekandan münezzeh. Ama Mevla hangi mekanı tayin ettiyse bu zikirler için tecellisine mazar olacak mekanları, evet kendisi mekanda değil, Rahman Teala o anda okul kul hasbiyyallahu ve kefasem miallahu men de'ale ise vera Allah'a der demez Mevla hemen onu okuyana bir nazar buyurur. Yani tecelli eder. Yani rahmet feyiz Allah Teala kendisine bir kere bir kimsenin tecelli buyurursa bir kere rahmetiyle bakarsa artık ona ebedi azap etmez ve o kişi bedbaht olmaz. Evet. Beşinci zikir. Allahümme leke ve ve şükrî ve mehyâye ve rabbî Bu öyle bir duadır ki ya İsa selam burada bu bana ait özel bir duadır. Yani bunu herkes yapacak ama sevabının açıklanmasını Yapamıyorum çünkü Bunun için Rabbim bana izin vermedi Bu ne kadar sevabı var Ne kadar beladan kurtarıyor Bunu tabi allah Teala biliyor Dostana bildirmiştir Fakat İsa Aleyhisselam bunu açıklamamıştır Ey Allah Senin buyurduğun gibi Hamdler sana mahsustur Bizim hamdimiz sana yakışmıyor Sen kendine Nasıl hamd ediyorsan çünkü kendini sen tanıyorsun. Sen kendini nasıl büyük tanıyorsan, büyüklüğünü nasıl biliyorsan ona göre hamd ediyorsun. Senin buyurduğun gibi ham sana olsun. Bizim dediklerimizden daha hayırlı hamdler sana olsun. Çünkü bizim dediler elhamdillah diyoruz. Yani gaflet üzere okuyoruz. Nimetin kadrini bilemiyoruz. Mün'imin azametini takdir edemiyoruz. Bizim hamdimizden ne olur? Bizim dediklerimizden daha hayırlısı senin buyurduğun gibi ham sana olsun. Ya Rabbi Namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm Her şeyim sana ait Namazı senin için kılıyorum Kurbanı senin için kesiyorum Hayatımda ve ölümümde Ne yapıyorsam Senin yardımınla yapabiliyorum Bütün ibadetler senin tevfikinledir Allah diyen Allah'ın yardımıyla diyor Bak Nice bülbül gibi konuşanlara La ilahe illallah demek nasip olmuyor Ya Rabbi mirasım sana aittir Ne demek? E çünkü ben faniyim ya Rab. Ne bırakacaksam? E çoluk çocuk e çocuk, çocuk çocuk da fani. İnna lâhni üneleri tüller dâvmen aleyha. Ve ilerini ayıracağım. Dünya bize kalacak. Üstündekiler de bize kalacak. Hepsi bize döndürüleceksiniz. Ve bütün bıraktıklarınızın varisi biziz. Biz ne yapacağız sizden kalan eskileri, çulları, çaputları da? Mesele ne? İnsan fani olduğunu düşünecek Rabbinin bekasını takdir edecek. Ya Rabbi. Arkamda her şey sana aittir. Ben fani, beni öldüreceksin. Ya Rabbi, kabre sokacaksın. Kabirde azaplar var. Ya Rabbi, kabir azabından sana sığınıyorum. Bu ne büyük duadır mübarek günlerde. Bu kabir azabı ne sığınılacak bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün beş vakit namazının akabinde selamdan önce sığındığı şeylerden fitnelerden biri kabir fitnesi, kabir azabıdır. Kim yardımımıza koşacak, kim elimizden tutacak bize kim acıyacak Rabbimizden başka? Bugün Rabbine kabir azabından sığınmayan. Kabirde kime sığınacak? Ya Rabbi dağınık işlerden sana sığınıyorum. Aklımız dağınık, kalbimiz dağınık. Derdimizi bire indiremedik. Derdimizi Rabbimiz'e dinemedik. Rabbimizin rızasını kazanma derdine düşemedik. O dertten başka ne kadar derdimiz varsa var ama. Mevla buyuruyor. Dertlerinizi tek derde indirin. O da benim rızamı tahsil derdi olsun. O zaman diğer dertlerinize ben kafi gelirim. Ama benden başka dertlerle uğraşırsanız, hangi dert var disin boğulsanız, helak olsanız, hiç aldırış etmem size. Onun için, dağınıklıktan sana sığınırım. Ya Rabbi kalbimi, aklımı sende topla, rızanı topla. Ey Allah'ım rüzgarın getirdiği şeylerin, hayrını senden isterim. Ya bu rüzgar, Getiriyor ne şifalar getiriyor, ne havalar getiriyor, ne sıhhatler getiriyor. Tabi aynı zamanda da Allah'ın takdiri bu. Rüzgar ne belalar getiriyor, ne hastalıklar getiriyor, ne mikroplar getiriyor. Onun için rüzgarın getirdiği şeylerin hayrını senden isterim. Ne demek? Şerinden sana sığınırım. Böylece bu dualar okuluyor. Ebu Nadr, Haşim İbni Kasim radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki, Ebu'l-i Leissel bunu zikrediyor. Bu mübarek on günlerde bu duaları okuyan bir zat, Keşfi açık, mana aleminde bir baktı ki evinde üst üste konmuş beş tane nurdan tabak var. İşte beş tane zikir. Hangi evde okunur, hangi ocakta okunur, hangi dükkanda okunur? Nur yağar, nur. meleklerine, rahmetler yağar, feyizler yağar. Bak nurdan tabakla böyle beş tane üst üste konmuş. Ey gidi insan. 50 milyon, 100 milyon verileceğini yani bilse er kere okur. Hele bir milyon, bir milyar, iki milyar. Şimdi tabii tü, milyar, milyon oldu neyse. Milyar verilecek bilse, milyon verilecek bilse, nasıl okur, nasıl okur? Bu dünya'ya inanıyoruz da, efendim, araba verilecek deseler, ev verilecek deseler, nasıl okur insan? Bak, ne maneviyatlar verilecek, ne af mağfiretler verilecek, ne sevaplar yazılacak, ne günahlar dökülecek, kabire girer girmez karşına gelecek bu salih ameller, bu mübarek günlerde yapılan zikirler yahu. Bu günlerden daha üstün bir gün bulamazsın amel etmek için. Bu mevsim işte. Bu günde kaç kat ediyor? Hadis-i Şerif'e öyle buyuruluyor. وَإِنَّ اللّٰهَ amele الْعَمَلَ فِيهِنَّ سَبْعَمِيَتِ الْضَاعِفِ Allah Teala bu mübarek günlerde yapılan amelleri yedi yüz kat katlar. Bir namaz yedi yüz kat. Yedi yüz namaz. Bir oruç öyle, bir sadaka öyle, bir zikir öyle. Yedi yüz kat katlıyor. Yani Allah Teala biliyorsunuz. Bire on vaat ediyor. Bir Müncib-i Hasene fi'l-10 emsaliye kuran buyuruyor. Bir haseneye on misliyle tekabül ediyorum. Mükabelede bulunulacağını vaat ediyor. Ama mesela ihlasına göre bunun artırılacağını beyan ediyor. 700 kata kadar vallahi buah fil men içad dilediğime buyuruyor. Ama bu herkes için değil dilediğine. Ama bu on günler olduğu zaman dilediği yok. Bu on günlerde her yapılanı otomatik 700 kata bağlamış Allahu Teala. Ya, bu kadar ahiretkarı derecesi hasenesi var iken İnsan bunu hesap etmez mi? İnsan buna gayret etmez mi ya? Hep dünya mıdır ya? Yiyeceğiz, yiyeceğiz, kazanacağız, harcayacağız. Bu nedir? Hiç ahirete inanmıyor muyuz? Ölümden ötesini düşünmüyor muyuz ya? Aynı dirileceğiz, aynı şu anda yaşadığımız hayatla hay olacağız. Gerçek hayata kavuşacağız. Bu rüya değil, bu şaka değil ya. Bu ölenler yok olmuyor, gitmiyor. Okuyun Arif Han dergisindeki yazılarımı bak, sırayla takip edin bakalım. Kabir alemini nasıl anlayacaksınız? Ölülerin durumunu nasıl anlayacaksınız? bak? O zaman korkmazsınız ölümden. Ölümün yüzünü soğuk görmezsiniz Bak önümüzde ölüm var, kabir var, ahiret var Ne yapalım, ne kazanalım, ahiretin durumu ne Berzek aleminin halleri ne Bir şeyler öğrenelim ya Böyle gidiyoruz Efendim dipsiz kuyuya taş atıyoruz Nereye gittiğimizi bilmiyoruz, böyle cahillik olur mu Tabi mutsuz olursun, tabi huzursuz olursun Ölümü düşünmek istemezsin Ölüm aklına geldi mi depresyona girersin Aman hiç istemiyorsun, ya niye istemiyorsun Ölüm yok olmak değil ki ya Bak önümüzdeki sayının yazısına bakın bakalım Şaşırıp kalacaksınız ne ilimler okuyacaksınız ya? Bunlar efendim nerede yazıyor? Bu kadar ilimler kaynaklardan bunlar çıkarılıyorsa tercüme ediliyor. İnşallah ölümden de korkmayalım. Rabbimize kavuşmaktan da korkmayalım. Ümitli olalım, beklenti içinde olalım ama bir yandan da salih amellerle meşgul olalım. Yani şimdi insan arpa ekip de buğday beklentisine giremez yani. Kötü iş yapan da Allah'tan mağfiret bekleyemez. Salih amel yapacaksın ki Rabbinden de hayır hasenat bekleyeceksin. E cennete girmek Allah'ın rahmetiyledir, lutuyla Kimsenin ameli buna yetişmez ama ve til geleceğinle tulleti uristu muha bima kuntum taamelun. Cennete varis kılındınız. Babanızdan konmuş gibi mirasa kondunuz. Cennet yapılırken bir taş taşımadınız, tuğla taşımadınız. Her tarafı gümüş, altından cennet. 60 bu dünya kadar cennet en zayıf müslümana veriliyor 10 bu dünya kadar cennet. Sağlam imanlı amelli olanı atmış bu dünya kadar. Hem de her tarafı mamur köşkler, dünya gibi çöl, dağ, taş, boş yok. Bu neyle buna varis oldunuz? Amelleriniz sebebiyle. Tamam, kimse ameliyle cennete giremez ama ne buyruluyor? Cennete Üdülü Cennete bı rahmeti ve qtesimuha bı amalikum. Cennete benim rahmetimle girin ama cenneti amellerinize göre bölüşün. Yani cennete Allah'ın acımasıyla giriyorsun. Ama girdikten sonra kim hangi dereceyi kazandı? Kim hangi makama yükselecek? Ne amel etmiş ona bakılacak. Şumbarek on günde oruç tutanla, gece ibadet yapanla, bu zikirleri yüzer kere okuyanla. Efendim. O arada onu da söyleyeyim. Hiç vaktim yok. O yani hastayım, çok ağır durumdayım. On kere de okunsa diyorum. Tabii aynı sevapları vaat edecek şeyim yok. Gücüm yok çünkü kitapta bir şey görmeden kafadan iş yapamam. Ancak nedir bire ondan? Tabii ki e, yüz sayılır diyorum ama ama yüz ki de kaç sayılacaktı bin sayılacaktı tabi, o da ayrı yani on okuyana yüz sayılır ama burada yüz okuyun buyurulduğuna göre bu yüz okuyanınki bine katlanacaktı bir de artık şey var yedi yüz kat katlaması var vesaire bu işin içinde bu mübarek on günlere mahsus faziletler meziyetler var ama hiç yoktan insan on kere de okusa yani yine de yüzer kere okumaya ihmal etmeyelim biz bir arada okuyamadın diyelim ki birini e, bir saat sonra oku, iki saat sonra oku, öbürünü üç saat sonra oku. E i̇şte ba bazen gün yetmedi, günler kısa falan geceye de kaydır. ikisinde gece oku. E 24 saat Mevla buyuruyor. Böyle diye halel ile onların halifeten. Limen arade en yetzekra ve arade şükura. vaaz dinlemek, övür almak, şükretmek, zikretmek isteyene geceyle gündüzü birbirine halife yaptım. Yani birinde yetiştiremediğini öbüründe yaparsan onu onun yerine sayarım Mevla buyuruyor. Furkan suresinde. Onun için Rabbimizin lütfu çok. Rahmeti geniş. Ama kime? Kendini rahmete namzet edenlere. Yoksa Allah'ın lanetini celbedenlere gazabını isteyenlere efendim bu kadar mübarek günler gecelerde bir kere bile Allah la ilahe illallah demeyenlere de Rabbim ne yapsın? Bu itibarla efendim önümüzdeki salı gecesinde inşallah Arafe gününün faziletleri ve mübarek bayram gecesinin Günün faziletleri hakkında yine sizlere bazı efendim faziletli rivayetler okumak üzere inşallah Rabbime emanet ediyorum. Bu arada tabi soruyorlar bu zikirleri biz ezberimizde kalmaz radyoda okunmakla burada bizim dinlememizde kafamızda kalmıyor onun için soranlara da. Hakikaten de biraz karışıktırlar, birbirine de benzeyen lafızlar var ama bunlar aynen okunmalıdırlar, hiç birbirine karıştırılmadan. Kurban Risalemiz, bizim Risalelerimizin on yedincisi. Adı Kurban Risalesidir. Kurbanla ilgili çok ilimler okursunuz, öğrenirsiniz. İnşallah kurban kesilirken yapılacak tekbirleri, zikirleri, duasını, kurban kesenin kurbandan sonra iki rekat namaz kılacağı vesaire, Bayağı ilimler var. Bu ilimlerden istifade ediniz. Ee, bilmediğiniz şeyler de var. Bunları okursanız inşallah geceyi hiyaya yazılır. Efendim kurbanın hikmetlerini e, okursunuz öğrenirsiniz. E, çok meseleler öğrenirsiniz. Sonunda 122. sayfeden başlıyor. Zülheccenin 10 gününün zikirleri. 122, 123, 124. Tabi faziletleriyle beraber Türkçeleri 125-126'da bitiyor ama okuyacağınız 5 zikir. 122, 123 ve 124. sayfelerdedir İnşallah Arapçasından okumaya gayret edin Bir insan hiç Arapça okuyamıyorum diyorsa Ve efendim yanında ona okuyup Onun da tekrar edeceği bir kimse de bulamıyorsa Yoksa tabi ona da diyoruz Manasını niye yazdık Türkçe telaffuzda harfler yanlış çıkacağından Günah sevabından çok olur Onun için Türkçe harflerle Arapçayı yazmıyoruz Ancak mana yazıyoruz Tabii ki biliyorsunuz maksat manadır Tabii ki namazda e, Türkçe manayla namaz olmaz. Namaz dışındaki zikirlerde Türkçe ifadelerle de inşallah efendim bir fazilet elde edilir ama bu zarurete mebliğdir. Yani Arapça asla okuyamıyor şu anda da öğrenecek tabi aklı vakti sağlığı el vermiyor ve yanında da birini okutup da tekrar edecek kadar vakit e, imkanda bulamıyorlarsa manaları da bu itibarla altına yazılmıştır. Efendim Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri gerçek zikre muvaffak eylesin. Kalp çarşısıyla dil çarşısını Rabbim tevhid etmek, birleştirmek, bir araya getirmek aklı fikri kalbim Mevlamızın rızası uğrunda toplamak dağınık ilişkilerden alakalardan sıyrılıp toplanıp Rabbimizin huzurunda Rabbimizi görür gibi bu zikirleri yapabilmek, okuyabilmek cümlemize nasib-i eylesin, amin diyen dillerinizi Nâdirimden azad eylesin bu vesileyle. Özellikle Sabahattin Zaim hocamızın ruhuna efendim bir fatiha Şerife ve diğer ölmüşlerimizin sevenlerimizden, sevdiklerimizden, ahirete gidenlerin hepsinde ruhları için efendim sizlerden bir fatiha Şerife hediye etmenizi mübarek gecede inşallah kazanırız. Onlara bir hediye edersek inşallah biz de cevap kazanırız. Ölüler de bizden hediye bekliyorlar. E hediyelerimiz onlara ulaşıyor. Onlar çok memnun oluyorlar. Böylece Rabbimiz bizi de arkamızdan hediyesiz bırakmayacak. Bize de ardımızdan okuyacaklar, yaratacak. İnşallahur Rahman. Evet. Ruhleri için El Fatiha. İtibar haber.